Muhterem Hocam, yaz olunca malumunuz sıcak oluyor. Şimdi yarım kol kıyafet giyinilebilir mi? Bay ve bayan için ayrı ayrı cevaplar mısınız? Evet. Tabi şimdi erkek için vücudunda kapatması gereken yerler, avret olan yerler diz kapağı ile göbek arası. Dolayısıyla mesela bir erkeğin kısa kollu gezerek, kısa kollu bir elbise giyerek gezmesinde hiçbir sakınca yok. Hiçbir problem evet. yok. Ancak bayan için durum değişir. Yani Biraz önceki soruda da ifade ettiğimiz gibi Müslüman bir bayanın e, kendisiyle mahremi olmayan birisinin karşısında yüzü ve elleri hariç vücudunun tamamını kapatması gerekir. Dolayısıyla bir Müslüman hanımın e, sokakta başkalarının yanında, mahremlerin yanında kolu açarak, e, kolu açık bir şekilde gezerek dolaşması helal olmaz. Ancak kendi evi içerisinde, babasının yanında, kardeşlerinin yanında, evlilik muharremiyeti olan erkeklerin yanında kolu kısa gezebilir, başı açık gezebilir. Bunda problem yok. Evet. Ancak dışarıda muharremlerin yanında dikkat etmesi gerekir bunlara. Evet, teşekkür ederiz.